Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, iklim değişikliğinin kentlerdeki etkileri her geçen gün daha çok hissediliyor. Şiddetli ve yoğunluğu artan aşırı hava olayları kentlilerin yaşam alanlarını her geçen gün daha çok etkiliyor. İstanbul Politikalar Merkezi, yerel yönetimlerin kentsel planlama süreçlerinde göz önünde bulundurabilecekleri temel azaltım ve uyum stratejilerine değinen, bu stratejiler arasındaki çalışmaya dikkat çeken bir politika notu yayınladı. Çalışmanın yerel yönetimlerin stratejik planlarını hazırladıkları bu dönemde iklim eylemini bütüncül bir şekilde kent planlarına dahil etmek için önemli bir kaynak olması amaçlanıyor. Mercator IPM araştırmacıları Doktor Ender Peker ve Doktor Cem İskender Aydın tarafından hazırlanan Değişen İklimde Kentler Yerel Yönetimler İçin Azaltım ve Uyum Politikaları adlı politika notunda aynı zamanda yerel yönetimlere, Plan hazırlama süreçleri konusunda bazı öneriler de sunuluyor. Bu önerilere göre bilimin ışığında kentsel emisyon patikaları hesaplanmalı, kısa orta ve uzun vadeli hedefler ve etkileri net bir şekilde ortaya koyan iklim planları hazırlanmalı. Bu hazırlık süreci olabildiğince katılımcı yürütülmeli, farklı sektörlerden ve aktör gruplarından temsilcilerle birlikte çalışılmalı. Planların etkin uygulanabilmesi için yerel yönetimler içinde bir izleme ve değerlendirme kurulu da olmalı. Düzenli raporlar yayınlanmalı. İzleme ve değerlendirme başta olmak üzere tüm iklim eylem planı süreçleri şeffaf ve tüm paydaşların erişimine açık olacak bir şekilde tasarlanmalı. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine gelelim. Ahmetli'nin Kargın Köyü ile Salihli'nin Hasan Alan ve Kabazlı Köylerinde köylüler arazilerini korumak için açılması istenen jeotermal enerji santrallerine yani jestlere karşı uzun süredir mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Kargın Köyü'nde JES projeleriyle ilgili ÇED gerekli değildir kararlarının iptali yönünde karar çıkmasının ardından bugün de Hasalan ve Kabazlı köylerinde ÇED gerekli değildir kararlarının iptali tebliğ edildi. Tebliğ sonrası Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege, Biz haklı olan mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Salihli Çevre Derneği Başkanı Avukat Seçil Ege, Ahmetli'nin Kargın köyü, Salihli'nin Hasalan ve Kabazlı köyü ile ilgili 3 davanın duruşmasına 20 Eylül tarihinde girdik. Öncesinde bir basın açıklaması yaptık. Geçen hafta Kargın köyü ile ilgili iptal kararı geldi. Bugün de Kabazlı ve Hasalan köyleriyle JES projeleri ile ilgili "çed gerekli değildir" kararının iptali tebliğ edildi. "Çed gerekli değildir" kararının iptali yönündeki davalar böylece bitti. Bundan sonra ise süreci sonlandırırlar ya da "çed olumlu kararı almak için" uğraşırlar. Yılmazköy'de de benzer bir durum oldu. Biz haklı olan mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'deki 1399 belediyenin 1395'inde atık hizmeti var. 2018 yılında bu belediyeler tarafından 32.219.000 ton atık toplanırken bu atıkların yalnızca %12,3'ü geri kazanım tesislerine gönderildi. Düzenli depolama tesislerine gönderilen atık oranı ise %67,2. Belediye çöplüklerinde toplanan atık oranı %20,2. Açıkta yakılarak, gömülerek, dereye veya araziye dökülerek bertaraf edilen atık oranı ise binde %2 oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de kişi başı günlük 1,16 kg atık toplandı. TÜİK tarafından aynı konuda son olarak 2016 yılında yayınlanan verilerde geri kazanım tesislerine gönderilen atık oranı %9,8 olarak belirlenmişti. Aynı dönemde düzenli depolama tesislerine gönderilen atık oranı %61,2 belediye çöplüklerindeki atık oranı %28,8 olmuştu. Geri kazanım sektöründeki teşvik belgesi desteğiyle gerçekleşmesi planlanan yatırım miktarı şimdiye kadarki en yüksek noktasına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistiklere göre 2012 ile 2019'un ilk yarısı itibariyle planlanan toplam yatırım tutarı 5.262 milyar lira olan 475 proje için teşvik belgesi sağlandı. Bununla birlikte son 7 yıllık dönemde bakanlık tarafından 45.478 proje için teşvik belgesi sağlandı. Sosyal ve ekolojik açıdan sorumlu ve adil üreticilerle bu tür ürün ve hizmetlerden yararlanmayı tercih eden türeticileri, tüketici değil türeticileri buluşturan Good4Trust.org, disiplinler ötesi inovasyon platformu, atölye ve türetim ekonomisi derneği işbirliğiyle 8 Ekim Salı günü türetim ekonomisine doğru döngüsel sosyal girişimler paneli düzenliyor. 8 Ekim Salı günü önümüzdeki hafta. Panelde akademisi, sivil toplum ve özel sektörden örneklerle türetim ekonomisi kavramı ele alınacak. Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik krizine karşı atılacak, iyileştirici adımlar tartışılacak. Katılımcılar döngüsel ekonomi ve sosyal girişimler aracılığıyla ekonominin ekolojiyle nasıl bir araya getirileceği sorusuna cevaplar arayacaklar. Benim moderatörlüğümde gerçekleşecek panelde aralarında açık yeşil programcımız Ümit Şahin'in de bulunduğu konuşmacılar sürdürülebilir ekolojik ve sosyal dışsallaştırmaların yani doğaya ve insana zararların olmadığı bir tedarik ağı olan döngüsel ekonomi üzerine ilgi alanlarından vaka örnekleri getirecek. Sosyal girişimlerin döngüsel ekonomi eksenindeki konumu tartışılacak. Tüketim yerine türetim kelimesinin gündelik hayatta nasıl yer bulduğunun yanı sıra iklim ve biyolojik çeşitlik krizlerine yönelik iyileştirici adımlar tartışılacak. Bu Monti Atölye'de gerçekleşecek etkinlik herkesin katılımına açık ve ücretsiz 8 Ekim Salı günü saat akşam 17'de. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.